1166 numaralı konu Hazreti Ömer'in teravih için mescidleri ışıklandırması ve Hazreti Ali'nin ona dua etmesi. Evet, Hazreti Ali bir Ramazan gecesinin başında çıktı. Kandiller parıldıyor, Allah'ın kitabı okunuyordu. Bu manzarayı gören Hazreti Ali, Ey Hattab'ın oğlu, bizim mescidlerimizi ışıklandırdığın gibi Allah da senin kabrini ışıklandırsın dedi.